Cenab-ı Hak buyuruyor ki peygamberimize inna. Biz Allah birdir. Niçin biz diyor acaba? Burada inna kelimesi tazim içindir. Cenab-ı Hak yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, habib-i Huda, şefi-i ruzceza Hazretim Mahbub-i Kibriya Muhammed aleyhisselatu vesselama tazim eder. Allah, Celle Hazretleri peygambere tazim eder. Onun için. Ka azîmen el-Nabî ve tekrîmen li fakamet-i şahıncifi, fakâl-azze ve jallâ min qâîlî muhbir amira. Inna Allâhu meleike Cenab-ı Hak, melekleriyle beraber, vizatîhi, Habibi Huday'a Kudaya eder. Öyle yaptığını söylüyor. Ben diyor Cenab-ı Hak, inna Allah'a muhakkak Cenab-ı Hak ve meleike tehuysallunu Ben Nabi'im olan mahvubum, Muhammed Mustafa'ya salât ediyorum. Ey beni edenler beni birleyenler. Benim varlığıma, birliğime, şeriki, nazirim olmadığına inananlar. Siz ne yapınız? Sallu aleyhi. Ona size ne yapınız? Selat ediniz. Diyor Cenab-ı Hak Celle Peygamberimize. Biz ne diyoruz mukabeleinde? Ey bizim Rabbimiz, Allahümme. Manası ey bizim Rabbimiz. Ey bizim Allahımız, Rabbimiz. Sen ona selat et. Allah diyor ki, ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber Nebim olan, Nebi-i Hasım olan Muhammed'e selat ediyorum. Ey müminler. Siz de ona selat ediniz dediği vakitte biz ya Rabbi sen selat et diyoruz. Allah bize sen selat diyor, biz Allah'a sen selat et diyoruz. Bunun manasını demek veriyor musunuz? İnceliğine vakıf oldu mu, düşündün mü, tevkür ettin mi? Diyoruz ki yani ya Rabbi Resulullah'a layık olan salatü selamı biz kullar bilemeyiz. Bize bu esrar verilmemiştir. Ancak bundaki olan esrarı ya Rabbi sen bilirsin, ona layık olan salatı sen getir ya Rabbi diyoruz. Çok iyi.